Alberta eyaletinde Kanada'nın Fort McMurray'de e, ceryan eden müthiş tarihinde görülmüş en büyük yangın diye nitelendiriliyor. E, ve küresel iklim değişikliğiyle bağlantı kurmasa bile gazeteler ve televizyonlar ona kesin bağlı olduğunu da düşünen çok sayıda bilim insanı var. Şimdi tam orada da yangından kendini de zor kurtaran dinleyicilerimizden. Afşar Çelik'le görüşme imkanı buluyoruz e, merhabalar Afşar Bey merhabalar merhaba günaydın, günaydın. çok teşekkür ederiz e, bizimle bağlantı kurduğunuz anında bir de üstelik başınızda büyük bir e, felaket diyeceğim bir şey varken bile bizi e, hatırladığınız için çok teşekkür ederiz Çok e, bize anlatır mısınız neler olup bittiğini orada lütfen Abi, öncelikle ben teşekkür ederim bu fırsatı tanıdığınız için. Ben açıkçası dün akşam son anda kaçabildim. Daha doğrusu iki gün önceki akşam son anda ayrıca bizim Fort McMurri'den. Bu şehrin biraz önce güneyinde başlayan bir orman yangınıydı. Biliyorsunuz bu boreal ormanlar veya Kuzey Ormanları yem çevirmek lazım. Türkçe bilmiyorum. Ee, burada e, Fort McMurray buğumların ortasında bir e, kasaba, tamam. bir şehir. Ee, yangın başladığında Pazartesi günü, e, bu şekilde gelişeceği hiçbir şekilde bilinmiyordu. Pazartesi e, günü e, şehirde yoğun bir duman ve şey vardı, pus vardı. Bunu hissettik. Ama pazartesi işten döndüğümüzde açıkçası e, temizdi hava. E, yangının da bir kısmının kontrol altına alındığını e, öğrendik. E, fakat salı günü e, e, öğleden sonra e, rüzgarın yön değiştirmesiyle e, yangın şehre doğru ilerlemeye başladı. Öncelikle birkaç tara mahalleyi boşalttılar. Ondan sonra bütün saat 6 buçuk gibi bütün şehrin boşaltılacağı haberini aldık. Duyurusu yapıldı. Ben de o haberi aldıktan sonra birkaç parça eşyamı alabildim. Öyle çıktım. İlk önce şehrin kuzeyine doğru. Bu kuzeyde şehrin kuzeyinde bu sizin de daha önce bahsetmeniz katran kumulları, oil sense. Operasyonların olduğu bölgeye doğru ilerledim ama trafik e, tıkalıydı çünkü binlerce insan yaklaşık 25 bin kişi kuzeye doğru ilerlemişti. Trafikin ilerlemediğini görünce güneye döndüm. E, sonra şehri geçtim. Şehri geçerken şehir yanıyordu. E, evet. e, binalar yanıyordu. E, şehir orman içerisinde, orman yanıyordu şehir içerisinde. E, ondan sonra Kadri yaklaşık e, Fort McMurray'e 7-8 saat uzaklıkta, 700 kilometre uzaklıkta e, ve gelebilmem bilmem 18 saati mi aldı? 18 saat. 18 saat. Evet. E, çünkü yaklaşık e, 88 bin kişi tahliye söylüyorlar. Bunun 75 bin kişisi hemen kuzeydeki kamplara git, e, 9 bin, 10 bin. Kişi hemen şehrin bir 30 kilometre güneyindeki Anzak adı verilen bir köye yerleşti. Onun dışında daha güneyde bulunan Edmonton'da bir şehirlere insanlar devam ettiler. Ben Calgary'e kadar geldim. Çok bu Hollywood kıyamet filmlerinde gördüğümüz o büyük kaçış sahnenin içinden geçtiğini söyleyebilirim. Evet biz de inanamıyoruz bunları sizden dinlerken de gerçekten e, yani döndüğümde dediğiniz baktım şehir yanıyordu. Bunu <gülüyor> günün sözü de yapacağız izninizle. Üzn yani görülmemiş bir <gülüyor> Tabii ki. boyut bu yani. Peki nasıl Ben e, bundan sonra nasıl gelişebilir e, şeyden iki şey sormak istiyorum. Bir tanesi daha da kötüye gidebilir mi devam edebilir mi ikincisi de kölesi, iklim değişikliğiyle olan bağlantısı kuruluyor mu medyada bu ikisini sormak istiyordum size ben, henüz e, açıkçası e, e, yangının durumu son derece öngörülemez on, bir halde şu an çünkü çok büyük bir alandan bahsediyoruz ayrıca e, e, rüzgar sürekli yön değiştiriyor bu sebeple bilemiyorlar insanlar, e, tahmin edemiyor ne tarafa doğru ilerleyeceği. E, yani üç gün önce şehre gelmesi umulmuyordu. Bir anda şehri yaktı, geçti, gitti. E, sonra güneye ilerledi, sonra bir süre kuzeye ilerledi. Şimdi tekrar güneye döndü. E, ayrıca bugün işte artık sürekli bunu takip ediyoruz. E, okuduğum bazı meteoroloji raporlarında gördüm ki e, bu yangın çok büyük bir yangın. Kendi e, mikroklimasını oluşturuyor. Bu mikroklima kendi bulutlarını oluşturuyor. Bu bulutlar e, e, şimşeklere sebep oluyor. Bugün bile e, yaklaşık 17-18 yerde e, bu şimşeklerden dolayı yeni yangınların çıktığını ve yangının daha da yayıldığını öğrendik. Evet. E, yıldırımlar düşüyor, düşüyor değil mi? Evet. Evet. evet e, 85 bin hektar gibi bir alandan bahsediliyor ki bu bir gün önce 10 bin hektarı evet, biz... verilen rakam. E, bu yaklaşık e, o, bir rakamın büyüklüğünü size tarif edebilmek açısından e, biraz baktım. Şöyle söyleyeyim. İstanbul'un toplam orman alanının 240 bin hektar olduğunu e, biliyoruz. Yani yaklaşık üçte biri kadar. veya Birleşmiş Milletler'in bir raporu vardı. Son 13 yılda İstanbul'da Türkiye'de son 13 yılda Türkiye'de toplam 165 bin hektar orman alanı kaybedilmiş. Ee, biz bunun yarısını burada bir günde kaybettik. Vay canına. Evet. Çok çarpıcı ve inanılmaz şeyler söylüyorsun. Peki küresel iklim değişikliğiyle ilgili herhangi bir yoruma rastlanıyor mu? Henüz böyle bir yorum e, e, duymadım. Şu an daha çok e, şu an bir dayanışma havasında burası. Hı hı. Ee, örneğin ben çıktım e, e, yaklaşık 11-12-13 e, saat yol aldıktan sonra bir kasabada durdum. Kasabadaki e, otel e, otel bana ücretsiz kalmamı sağladılar. Ondan sonra e, bazı benzin istasyonu ücretsiz benzin dağıtıyordu çünkü. Ee, insanlar, yolda birçok insan da kaldı Arabalarını terk eden binlerce insan e, Evleri yanmış kaçıyorlar hani İnanılmaz müthiş bir kaos Daha çok şu an bir dayanışma havası var Henüz e, daha iklim değişikliğiyle ilgili bir tartışma burada başlamadı e, Şu an daha çok insanlar olayın boyutunu anlamaya e, Birbirleriyle dayanışmaya çalışıyorlar Henüz evet. bu işin bu felaketin e, boyutları veya çevresel boyutları henüz tartışılmış değil burada. Evet, çok yani çok çarpıcı bilgiler geliyor. Evet, sizin verdikleriniz de gerçekten çarpıcı. Yani Kanada'nın tabi bir yanıyla da ne kadar aslında. Örgütlü bir toplum olduğunu da ortaya koyuyor. Çünkü böyle 80-90 bin kişinin tahliye edilmesini örgütlemek çok kolay bir iş olmasa gerek. Ve sözünü ettiğiniz dayanışmayı da Başbakan Trudeau da söylemiş. Biz dayanışmasıyla bilinen bir ülkeyiz. Elden gelen her şeyi yapacağız demiş. Bu yönüyle tabii pozitif ama aynı zamanda da Kanada bizzat kendisinin öncülük ettiği, Kyoto e, protokolünü de ilk çıkan ülkelerden biri oldu. Tam da bu sözünü ettiğimiz şeyleri korumak için Tarsend denilen işte katran kumlarını, petrolünü çıkartmak amacıyla. Böyle evet. de çelişkiler yaşıyor. Avşar Bey son bir soru sormak istiyorum ben. Teknik bir soru. Cahilliğime verin eğer saçma bir soruysa. Yangının kuzeye doğru ilerlemesiyle beraber bu katran kumullarının olduğu bölgenin bir potansiyel tehlike teşkil etmesi gibi bir durum söz konusu mu? Şöyle tarif edeyim. Bu bu Katran e, petrolleri ilk operasyon e, yaklaşık 25-30 kilometre kuzeyinde Fort Matmore'ne. Yangın evet bu bu yöne doğru ilerleyebilir ama şu an yani şu an e, Yangın Güneye doğru ilerliyor. E, yaklaşık kasabanın 20 kilometre kuzeyindeki e, Anzak köyü boşaltıldı şu an orada da bir, yaklaşık 9-10 bin kişi vardı e, kaçanlar. Açanlardan 9-10 bin kişi vardı. Onlar e, tekrar daha, güneylik, daha güvenli yerlere boşaltıyor. Yangın yönü değiştirirse elbette o yöne doğru ilerleyebilir. Ama bu e, operasyonlar e, oldukça büyük operasyonlar. Hı hı. Ve ayrıca bu katran kumullarını çıkartmak için büyük maden alanları oluşturuluyor. Bu maden alanları zaten ormansız, ormansızlaştırılmış durumda. E, tabii ki belki yayılabilir şu an e, kıştan yeni çıkıldığı için burada kurumuş otlak halinde o, o bölgeler e, yangın yayılabilir ama e, yani tabii ki bu zaman meselesi. Okay. Şu, an, şu an yangının nasıl gelişeceği, ne yönde gelişeceği tamamen bilinmez durumda. Avşar Bey çok teşekkür ederiz. E, biz bağlantıda kalmaya sizi uykusuz da bırakmaya belki devam ederiz. E, hafta başındaki programlarda son durumla ilgili tekrar e, rapor alabilirsek sizden çok e, dinleyicilerimiz de mutlu olacaktır tahmin ediyorum. Tabii ki memnuniyetle. Çok teşekkür ediyorum bu fırsat için. E, bu en azından sesimizi Türkiye'deki insanlara duyurabildiğiniz için teşekkürler çok teşekkür ederim. dikkatli çok, çok sağ olun, dikkatli sağ olun. Dikkatli